toptan dinleyelim haftaya sen haftaya evet arkadaşlar bugün ayetlerimize geçeceğiz bugünkü ayetlerimizde yüce Allah-u Teala'nın dileme sıfatı meşiyet dediğimiz e, sıfatı var Allah-u Teala'nın dileme yani meşiyet sıfatı Allah-u Teala'nın diğer sıfatlarından bir tanesi olan irade sıfatının kevni olanı, yani kevni iradesinin ta kendisi. Yani meşiyet dendiği zaman, Allah-u Teala'nın dilemesi dendiği zaman bununla aynı manaya gelen Allah-u Teala'nın başka bir sıfatı var. O da nedir arkadaşlar? Allah-u Teala'nın kevni ve kaderi iradesi. Alimler diyorlar ki, Allah-u Teala'nın iradesi, yani istemesi ikiye ayrılır. 1- Kevni kaderi irade Kevni kaderi irade 2- Şer'i dini irade Eğer arkadaşlar Allah-u Teala'nın yüce, allah Teala'nın Teala irade sıfatı ve veşiyet sıfatını şu anda söyleyeceğimin usul ve kaidelere göre ederseniz, iyi oturtursanız kader bahsine gelindiğinde, kaderi anlamaya geldiğimizde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 dilemesiyle Allah dilerse olur demek. Allah dilerse olur. Allah dilemezse olmaz diyor. Yani Allah Teala bir şeyi dilerse o dilediği şey muhakkak ne yapmanız gerçekleşmeli. Tamam mı arkadaşlar. Buna da ne diyoruz? Ne diyoruz? Allah Teala'nın kevni iradesi. Kevn kevinde alemde kader babında allah Teala'nın dilediği, irade ettiği her şey ne yapmak zorunda arkadaşlar? Olmak zorunda. Gerçekleşmek zorunda. Yani allah Teala kevnen, kevni bakımdan bir şeyi diliyorsa, kader olarak takdir ediyorsa ve bunu istiyorsa bu ne olmak zorunda arkadaşlar? Olmak zorunda. Gerçekleşmiş, gerçekleşmek zorunda. Kevni iradede Allah Teala'nın bu olmak zorunda olan yaratı, yani, e, meydana gelmek gelmesinin zorunda olduğu bu şeyin Allah'ı sevip Allah bunu sevebilir, sevmeyebilir. Sevme şartı yok. Yani Allah Teala bazen sevmediği bir şey de ne alabilir? İsteyebilir, dileyebilir. Ve dilediğinden dolayı da tabii ki dilediği için o şey muhakkak ne yapmalı? Olmak zorunda. Mesela küfür allah Teala isyan, insanın kafir olması Allah dilemiştir ki bugün allah Teala'yı Teala'ya küfreden, iman etmeyen, imtihar eden <gülüyor> alemin zahan, insanlar var. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani allah Teala bunu dilediği için ezelden ve irade ettiği için, istediği için bunu takdir ettiği için bugün yeryüzünde ne var arkadaşlar? Küfür var. Küfür var. Ama allah Teala bu küfrü seviyor mu? Sevmiyor. Sevmiyor. O zaman diyoruz ki Allah-u Teala'nın kevni iradesi, yani dilediği zaman istediğinde gerçekleşmek zorunda olan bu kevni irade muhakkak gerçekleşecek ama Allah-u Teala'nın bunu sevip, sevme şansı yok, sevmeye bilir. Bu peki mümkün mü arkadaşlar? Akren bu mümkün mü söylediğimiz? Yani bir insan veya insan için düşündüğümüz var. Hem bir şey sevmeyecek hem de onu yap yapacak veya yap yap olmasını evredecek. Bu insan için mümkün mü? Mümkün. Hı. Alimler bundan ilgili çok örnekler veriyorlar. Mesela çocuğun hasta. Alıyorsun elinle doktorun ameliyat masasına bırakıyorsun. Adam terzi gibi kesiyor, yürüsüyor, dikiyor. Ama sana soruyor değil mi? Yapalım mı? Emrediyor musun? Olsun mu? Sen ne diyorsun? Olsun. Olsun. Ama istiyor musun bunu? Hı. İstemiyorsun. Seviyor musun? Sevmiyorsun. Ama yapılmasını ne yapıyorsun sen burada? İzlediğiniz emrediyorsun, biliyorsun ve bu ne oluyor burada? oluyor ve gerçekleşiyor. İşte Allah-u Teala'nın meşiyeti, dilemesi ve kevni iradesi budur. Yani meşiyet dendiği zaman, allah Teala'nın dilemesi sıfatı dendiği zaman bizim bunun eşittir, bunun aynı anlamda olan diğer sıfatı nedir arkadaşlar? allah Teala'nın iradesi. Yani hangi iradesi? Allah-u Teala'nın kevni ve kaderi iradesi. O zaman kader, e, o zaman irade iki ay oluyor. allah Teala'nın iradesi istemesi bir şey istemesi ikiye ayrılıyor. Biri, kevni kaderi iradesi. Kevni kaderi iradesi. Ne dedik? allah Teala bunu sevebilir de, sevmeyebilir de. Ama kevnen, kaderen, bunun olmasını istediği için bu muhakkak ne olması gerek arkadaşlar? Olacak. Bir şeye kul dediği zaman, ol dediği zaman olur. olur. Buna ne kadar, Kevni iradesi. Bundan meşiyet ne dedik arkadaşlar?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 gerçekleşebilir. Şer'i, dini iradesi, allah Teala'nın şer'i dini iradesi gerçekleşmeyebilir. Gerçekleşebilir. allah Teala dediğimiz gibi imanı ne yapıyor? İnsanların kullarından iman etmesini kalep ediyor, istiyor. Bunu onlardan para ediyor, istiyor. Bugün gün allah Teala iman etmeyen bir sürü ne var? İnsanlar. O zaman biz diyoruz ki arkadaşlar, şer'i dini irade, kevni ve kaderi iradeli olduğu gibi gerçekleşme, tahakkuk etme yok. Şartı yok. Gerçekleşebilir de, gerçekleşmeyebilir de. kendi iradenin diğer bir farkı, şer'i iradeye olan diğer bir farkı, kevni irade ve allah Teala'nın kevnen ve kaderen arzulayıp olmasını istediği şeyler, onu söyledik o farkı. Allah onu sevebilir,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 ne yapıyor? Muhakkak gerçekleştiriyor. O oluyor. İkinci fark Allah-u Teala'nın bu olmasını istediği şey Allah-u Teala bunu sevebilir de Sevinimdir. sevmeyebilir de. Ama şerhi iradenin kesinlikle ne yapmasına gerek yok? Kesinlikle gerçekleşmesi şartı yok. İkinci olarak allah Teala kendi iradeyi sevebilir de sevmeyebilir derken şerhi iradeden diyoruz allah Teala azıcak sevdiğini ne alır? Emreder. O zaman Şer'i iradenin eşittir diyor arkadaşlar? Allah'ın sevme sıfatı. Yani Allah sev sever, muhabbet eder. Sever dediğimiz zaman bunun anlamı ne arkadaşlar? allah Teala'nın şer'i iradesi. Şer'an kullarından yapmasını istediği irade, istek. Kullarından bunu yapmalarını istiyor. Ama kullar bunu ne yapmaya arkadaşlar? Yapmayabilir. Çünkü bu ney? şerbi irade olduğu için gerçekleşme şartı yok. yok. Ama kevlen kullarına emrettiyse bir şey oldu dediyse tamam mı? Bu muhakkak olmak zorunda. Ve bu Allah-u Teala'nın sevme şartı yok. Sevbilir sevmeyebilir. Örnek olarak biz Ebu Cehil'e baktığımızda Ebu Cehil'in kafir olarak özgünü biliyoruz. Allah-u Teala'nın bu iki kısım irade eden hangisi Ebu Cehil'de gerçekleştiğini söyleriz?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 ama ezelden bunu istedi, irade etti. Bundan dolayı Ebu Zeyl'de ne oldu arkadaşlar? Kevni irade gerçekleşti. Peki Ebu Bekir radıyallahu anh hangi irade tahakkuk etti, hangi irade gelmiş? Evet. Hangi evet. kim? irade, her ikisi de değil, evet. değil mi? Çünkü neden? Hem allah Teala'nın kevni, isteği var. İnsanların iman etmesini istemiş allah Teala. Böyle bir iradesi var. E bu ne oldu?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 Çünkü hep beyinler neye alışmış? Somut. Kartuz, domates, almut, masa hep böyle şeyleri algılamaya alıştığımız için. Şimdi bahsedildiği zaman içer, irade hep böyle kafada beyin neye çalışıyor, zorlanıyor? Bunlara şekil vermeye, algılamaya, bir yere oturtmaya. Hayır, bu bunları şu anda size söylendiği şekliyle, söylendikleri kalıp ve tariflerle anlarsanız, bunlar gelecekte olan bilgileri ne yapacak size? Aydınlatmada yardımcı olacak. Diyoruz ki allah Teala'nın iradesi kaç ayrılır arkadaşlar? <gülüyor> İki yerine. <yani> bir, <gülüyor> kevni, kaderi iradesi. allah Teala'nın bu iradesi nedir arkadaşlar? <gülüyor> Tahakkuk etmek <gülüyor> zorunda, olmak zorunda, gerçekleşmek zorunda. allah Teala bunu yapmayabilir? <gülüyor> sevmeyebilir, <gülüyor> sevmeyebilir. Şer'i irade var. Bize, i̇kinci irade. allah Teala'nın dini ve şer'i iradesi. allah Teala bu iradeyi ne yapar arkadaşlar? allah Teala bu iradesini gerçekleşebilir de gerçekleşmeye gelir de tamam mı? Ve Allah Teala şer'en çünkü şer diyoruz, din diyoruz. Allah Teala'nın şer ve din bu isteği, yani kullardan bu iradesi, bu isteği kimden kullardan? Allah Teala kullardan bir şey istiyorsa ne? Onun razı olduğu için, sevdiği için istiyor ki onlara o o ibadetleri yapmalarını ne yapıyor arkadaşlar? Evet, tamam. diyor. Allah Teala akraba ziyareti, kurban kesme, namaz kılma bunların hepsini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 gerçekleşmemiş oluyor. Anladın mı arkadaşlar? Yani bu bu şekilde zapt edin Allah'ın izniyle. Daha sonra gelecek olan meselelerde önümüzü aydınlatır. Ayetlere girersek Şeyh Hulusi'nin diyor ki Ve kavluhu ta'ala Ve leulâ izdehalte cennete kekulte mâşâ Allahü lâ kuvvete illâ billâh Şundan bir tanesini kapatalım ben tanesini. Yine uyuma şeyine moduna giren arkadaşlar var. Diyor ki allah Teala, biliyorsunuz Keh Suresi e, her cuma günü kim onu okursa gök gökyüzünden onu okuyanın üzerine bir nur iner dediği Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle müjdelediği bir hadis Keh Suresinin her cuma günü ne yapmak arkadaşlar? Okumak sünnettir. Onun için bu sünneti yapmayın? Terk etmeyin. Hele hele sünnete uyduğunu söyleyen, sünnete ittiba ettiğiniz, iddia eden bizim gibi, sizin gibi arkadaşların bu sünneti ne yapmaması gerekiyor? Cuma günleri uygulaması gerekiyor. Bu surede diyor ki, iki bostan sahibi olan iki arkadaş var. Birisinin iki tane bahçesi var. O bahçesini çok övünüyor. Malıyla, çoluğuyla, çocuğuyla çok övünüyor. Ama maşallah Allah demiyor. Yani buradaki allah Teala'nın kevni iradesini ne yapmıyor? Ee, ispat etmiyor orada. Çünkü Peygamber Aleyhisselam da buyuruyor. Sizden birisi, hoşuna giden bir şey gördüğü zaman onu ne yapsın diyor? Hı. Tebrik etsin. Ne tebrik etsin?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 Peygamber Aleyhisselam diyor ki, bârek niye Barak Allah demedin? Allah mübarek etsin demedin? diye Peygamber Aleyhisselam ona e, azarlama da bulunuyor, onu azarlıyor. Bizler de böyle hoşumuza giden bir şey bulduğumuz zaman bizit Barakallah, Allah Yubarek, tamam, Allah mübarek tamam etsin. Maşa Allah. İşte diyor ki, Wa la ula maşa Allah, la illa billah. Cennet burada bahçe. Bostan, tarla. Tarlana girdiğinde niye maşa Allah demedin? Bu niye la kuvvete illa billah güç kuvvet ancak Allah'ın Allah'ındır demedin diye? Ne yapıyorsun Azarlıyor, tebrik ediyor. Burada meşiyet Allah Teala'nın ne sıfatı var? Nasıl? Dileme meşiyet sıfatı var. Bu da Allah Teala'nın hangi sıfatının Eş değeri, <Gülüyor> kevni-kaderi kevni kaderi iradesi. Direkt irade dediğin zaman, sadece olmazsın Niye? Çünkü irade iki kısma ayrılıyor. kevni irade ve şerdi şer irade. Buradaki meşid, ne olacak arkadaşlar? Meşid Allah tarafından dilemesi dendiğinde, inşaallah Allah. bir şey dilerse ne olur arkadaşlar o? <Gülüyor> Maşa Allah'u ken diyor. Arapçada böyle diyor. Maşa Allah'u ken. Allah diledi ve <Gülüyor> Oldu. <Gülüyor> <gülüyor> <Dilemedi ve> <gülüyor> <gülüyor> tamam, Allah lèm yaşa dilemediyse lem yekun olmadı. Tam Allah Teala diledi ve oldu. Yani Allah Teala diledi oldu ne demek? Allah Teala kevni olarak, kaderi olarak bunu istedi, irade etti. Ondan dolayı da bu <gülüyor> oldu arkadaşlar. Oldu. Burada diyor arkadaşlar, meşiyet. Allah'ın dilemesi de diyoruz. Allah'ın kevnen ve kaderen irade etmesi diyoruz. İrade Allah Teala'nın irade sıfatı.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 Kaçmaya çalışıyorlar. Allah rahmet eder mi? Diyor ki rahmet yok. Rahmet sıfatı Allah için ispat etmiyoruz diyorlar. Çünkü diyor rahmet, sevmek ne ifade eder? Beşere beşer, beşer, beşer baktığımız zaman birisi, Kadir şunu sevdiği veya şuna rahmet ettiği ne, ne ifade ediyor arkadaşlar bu? Acımak. Kalbin ne yapması? Yumuşaması, diyorlar Biz bunu Allah için ne yapamayız? İspat edemeyiz. Subhanallah. Ya Allah Teala'nın ayetleri. Fa <gülüyor> gelecek biraz sonra Allah rahimdir. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar ne olacak? Yani oradaki maksat Allahu Teala'nın ne istemesin, kullarına iyilik yapmasını istemesi. Onlara nimet vermek istemesi. Bakın dikkat edin. Sıfatların çoğunu hangi sıfata döndürüyorlar sürekli? İrade. sıfatına dönürüyorlar. Kaçıyorlar Allahu Teala sever demekten. Kaçıyorlar. Onların ataları olan, babaları olan, onların hocaları olan cehniler ve mutezileler. Bırakın Allah'ın sevme sıfatını, inkar etmeyi, insanların da Allah'ı sevebileceğini ne arıyorlar? İnsanlardan dahi bu sıfatı net ediyorlar. Anladık mı? Yani diyorlar ki peki ne olacak şimdi? Allah-u Teala bir diyor ki, Yok. يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler. Yani Allah falan diyor ki, yani Allah o müminleri, tevbe edenleri, iyi kulları sever. O iyi kullar da Allah'ı ne yaparlar? Severler. Hadi tamam, Allah'ın sevme sıfatını inkar ettiniz burada. Dediniz ki, Allah'ın iyilik yapmak, kullarına iyilik yapmayı istemesi dediniz. Peki kul, mutezile ve cehmilere, Sorduğumuz an, kul niye Allah sevmek? Kulun Allah sevmesi nasıl olur? Diyorlar ki, kulun Allah sevmesi ona itaat etmeyi sevmesi demek. Yani ona itaat etmek arzulaması, ona itaat etmeyi istemesi. Böyle anlamsız bir şekilde kendilerini nereye atıyorlar arkadaşlar? Anlamsız bir çukur atıyorlar. Şimdi biz matür bir bilen birisini oturttuk karşımızda. Dediğimiz zaman, tamam sen Allah Teala'nın sevme, iradesi yani, hub razı olma sıfatlarını, rahmet etme sıfatlarını inkar ettin. Dedin ki bu kalbin yumuşaması, kalbin acıması dedim ve Bunları neye döndürdün? Hangi sıfata döndürdün korku İrade. Peki evet. irade nedir? <gülüyor> i̇rade nedir? İstemek nedir? Bir şey istemek nedir? Evet. Kalbin ne yapması ona? etmesi evet, Yani sen 3 tane cep telefonu var, 2 tane cep telefonu var. Şunu istiyorsun. Neden bunu istiyorsun? Senin çünkü buraya kalbin ne yapıyor?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 sevmek neyse kalbin acıması olarak, irade etmesi de istemesi de nedir arkadaşlar? Hayır kalbin meyretmesidir. O zaman biz ehl olarak bu konuda neyiz? Elhamdülillah çok rahatız. Çünkü bizler bu akidenin başında da söylediğimiz gibi bizler biliyoruz ki le kemisliği şey onun hiçbir benzeri Aynen. yoktur. Bizim için sevme, bizim için rıza farklı bir şeydir. Allah'ın kendisi için kullandığı sevme, razı olma, öfkelenme, kızma, gadap etme nedir? Ayrı, Ayrı bir şeydir. Allah Zala'nın sıfatlarıyla, mahlukatta, hususen insanlarda bulunan sıfatlar arasında ortak bir fayda vardır arkadaşlar. Tek bir noktada ortak ortak payda vardır. Ortak bir e, yer vardır. İkisinin birleştiği ortak bir nokta. Nedir arkadaşlar o? Heh. İsim de birleştirilir. Yani allah Teala'nın sevme sıfatı, muhabbet, hub sevme sıfatıyla insanların sevme sıfatının arasındaki ortak payla nedir? İkisini sadece neyi? İsimde böyle şeyler. Onun dışındaki her şey Aynen, farklı. farklıdır, ayrılır. Çünkü allah Teala kendisinde de demiş. Neyse, kendisi şey. Çünkü bizler biliyoruz ki zaten, Şeyh Kulüsten bir teyviye diyor müşterek yani ortak payla nerededir arkadaşlar? Müsemma, isimdedir. Kullanılan isimdedir. İsimler yalın olarak kullanıldığı zaman sevmek, öfkelenmek tamam mı? Veya sıfatlar sıfat olarak söyleyeyim. Sevmek, öfkelenmek, el, yüz bunlar yalın tek başına kullandığı zaman insanın aklına aslında hiçbir şeyin ne yapmaması gerek? Gelmemesi, Gelmemesi gerek. Çünkü bunlar yalın hiçbir şeye ne yapılmamış? İzafe edilmemiş. Terkip edilmemiş. Şimdi biz desek ki yüz desek yüz. Tek başına yüz. Bunu söylediğimiz var. Aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Eşyamdan mı şu şey geliyor? Yok yani eşyadan mı olmuyor? Çoğun ağız, insan yüzü geliyor. Niye insan yüzü geliyor? Biz insan yüzü dedik ki. Senin yüzü de olabilir. Biz rakamda olabilir. Maymun yüzü olabilir. Yok adam boşver. olur. Maymun yüzü olabilir. Kedi yüzü olabilir. Ya sen takmıyor <gülüyor> mu Efendim? Evet. Ya sen takmıyor. Hayırdan tamam da biz sadece yüz dedik. İnsan bir şeye biz bunu genel manada da Bir şeye iliştirmedik.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 Allah Teala'ya benzer bir şey bizde olmadığı, onu o benzer şey Allah'a kıyas edip ölçebiliriz bir şey de olmadığı için bizler Allah Teala'nın kendisi hakkında Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber'in kendisi hakkında Sünnetinde bize haber verdiği isim ve sıfatlara mana itibarıyla iman etmek zorundayız. Ne yapmadan, Keyfiyet vermeden, keyfiyet vermeden, keyfiyet vermeden ve teşbih etmeden. etmeden. Çünkü keyfiyet verecek ve benzetecek hiçbir durum yok orada. Çünkü mana olarak bu içinde olan bir mana. Kısa çıkardığımız zaman bunu gözle gördüğümüz birleşimlerde bunu anlayabiliyoruz. Maymunun yüzü, domuzun yüzü, filin yüzü. Dendiği zaman hepsi işte paklak tak geliyor. Ama Allah'ın yüzü dendiği zaman nasıl bunu keyfettiğini biliyor muyuz? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Neye benzediğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama Allah'ın yüzü var mı? Var. var. Bunu inkar etmek için inkar etmemiz Gerektirecek bir şey var mı? Evet. Yok. Kim? işte yüz kelimesi dendiği zaman, Allah'ın vücudu var dendiği zaman Allah ta'la bir şeye benzeteriz. Manası, şüphesi. Uyanıyorsa aklında bu nedir? Basıl bir şüphedir. Çünkü bu mana farklı bir manadır. Bilmediğimiz, keyifliğini bilmediğimiz. Ee, neye benzediğini bilmediğimiz. Ama mana olarak biz biliyoruz. Yani yüz dendiği zaman nedir o yüz? Yüz. Yani yüz, yüzlendiği zaman aklımıza karpuz gelmiyor kitap. Gelmiyor. Allah'tan yüzlendiği Ama hakikatini ne yapmıyoruz arkadaşlar? Bilmiyoruz. İşte maturidi ve eşariler ve birçok diğer sapık fırkalar bu konuda ne yapıyorlar? Allah-u yedi tane sıfatını kabul ediyorlar. O yedi sıfatını da dediğimiz gibi daha önceki derslerimizde akıl ve akıl ispat ediyorlar. Aklımızın ispat ettiğini ne yaparız? İspat ederiz, kabul ederiz. Aklımızın reddediğimi reddederiz, nefideriz diyorlar. Sonra diğer Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın zikrettiği, peygamberin sünnetinde Allah güler diyor mesela Peygamber aşkına. Allah güler. Şimdi gülmek deyince aklına geliyor? Hiçbir şey gelmemesi lazım yani gülmek. Çünkü insan gülmesi denildiği zaman, oyuncak beyin gülü filan filan. Allah'ın gülmesi denildiği zaman evet Allah güler. Ama nasıl? Kertiyeti olarak bilir miyiz? Bilemeyiz. Bir şeye benzer mi? Benzer miyiz. biz bunu ne yapamayız arkadaşlar? Gülmez diyemeyiz. Çünkü Allah dolayı. Bunun peygamberi Allah'ın aklında ne demiş? Gülcüğüne Allah şey güldü ya. demiş. Bu da bizim için bir imtihan. Kayba iman etmenin sırrı da burada zaten. Ama biz kalkıp Allah gülmez. Bundan maksat onun ne olması? Evet. Yani razı olmasını inkar ediyorlar. İşte kullarının iyiliğini istemesi. Tamam. Ve kullarından işte şey olmaz hoşnut olması veya her şey parlaklığını koyulası. Bu gibi sıfatları ne bir belli sıfatlara döndürerek evet. İntihar ediyor. İkinci ayetimiz diyor ki, böyle şey Allah maktat Allah dileseydi, saat Allah dileseydi, onlar ne yapmazdı arkadaşlar, maktat savaşmazdı. Ve Allah ancak Allah ifgalu yapar, ma istediğini yapar, dilediğini yapar. Bu hangi iradeye giriyor arkadaşlar? Allah dilediğini yapar. Kevni. Kevniye giriyor. Çünkü muhakkak olması zorunda? Olmak zorunda. Evet, evet. zorunda. Yani diyor ki Uhilletlekum behimetul en'ami illa ma yutla aleykum gayremuhillis saydi ve entum hurm." Diyor ki Avlanmayı haram görmeksizin sizlere bildirilecek olan bu ayet Maide suresinin birinci ayeti. Üçüncü ayette bizlere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 Hodu makalekum el ölü. Bu koyunun ölüsü ne olmaz arkadaşlar? Yenmez. Leşi yenmez. Ve demu kan, ve lahmul kizir ne olmaz arkadaşlar? Domuzun eti yenmez bunların dışında. Sonra Allah salallahu bu hayvanlarla ilgili diyor ki: Valmun kaniyatu boğulmuş hayvan ne olmaz? Yenmez. Ve Balık tu balcikler balcikler. Ben mevkur ya bu kendisine bir şey atılmış, topa atılmış, taş atılmış, orada vurduğu yerde ölmüş. Bu hayvan enmez. Ben mutarak yukarıdan düşmüş. Adam var bazıların arkadaşlarımız var bazıları böyle şimdi kapteyin eti yiyormuş <gülüyor> Adam bak bundan yine kaptey'e uğraşıyorsunuz, kürpüşer ölür. Böyle bir şey var yani. Ondan sonra ben ben natiha. Boynuzlanmış, postlanmış hayvan ne olmaz? Yenmez. Ondan sonra tımar üzerine kesilmiş hayvanlar yenmez. Allah'ın ismi anmadan yenmeyen, Kesilmeyen hayvanlar yenmez diye Allah Teala buyuruyor. İşte bu ayet diyor ki Yani Allah Teala sizlere bildirecek olduğu bu hayvanların dışındaki hayvanlar size ne oldu arkadaşlar? Helal, Helal oldu. Sonra ayetinde hamd diyor ki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 Sobek Allah'ta, kime yuridil lah, en yehdiyeu, yeshrâh Allah kime hidayet etmek isterse sadrını, görsünü, gönlünü İslam'a naber? Açar. Açar. Burada ne var arkadaşlar? Kevni. Kevni. Kevni. Çünkü Teala'nın Allah iman, iman etmesi istediği ve Müslüman insanın kalbini olmak zorunda, açılmak zorunda, hidayete allah Teala'nın hidayet ettiği, ne yapmak zorunda? Hidayeti bulmak zorunda. Hangi hidayet? Tevfik hidayeti. allah Teala bir insanı muvaffak ediyorsa, Müslüman olmasını biliyorsa, kendilerini bunu istiyorsa, o adam ne olur arkadaşlar? Müslüman olur. de var. Tabi allah Teala, yani kevlen, onun kalbini mühürlemiş. Öyle mühürlenmesini istemiş. Tabi o, yani ne olmuş? Kalbini mühürlenmiş. Semen urit ay yidlehü yecal sadrehu dayıkan haracan kennema yesaadü fi's sema Allah kimi de sapıtmak isterse yoldan çıkarmak isterse onun sadrını göğsünü gönlünü ne yapar dayıkan bas harac sıkıntı yapar ne gibi kennema yesaadü fi's sema sanki nereye çıkıyormuş gibi olur onun göğsü gönlü sema açılmış bu or bu ayetin teslimini anlayabiliyor ki iki mana var. Yani iki tane yere çıkıyor. Birisi, eskiden bu bilinmiyordu. Yukarı çıktıkça oksijenin ne olduğu? Azaldığı. Buna binaen de basıncın çoğalıp, nefesin kesilip daraldığı bilinmiyordu işte. diyor yani, sanki insan tepeye bir, dağ, bir yani yüksek bir yere çıkıyormuş gibi ne var <gülüyor> Nefes nereye kadar zorlanır. İlk mana bu. İkinci mana, bugün de ispat olduğu gibi göre çıkaldık ne olur arkadaşlar? O, yani allah Teala'nın sapıtmak istediği, dalalete sürüklemek istediği adamın kalbini allah Teala gönlünü ne yapar? Sıkıntılı yapar, daralır. İşte bu ayette bizim aslında ibret de var arkadaşlar. Yani gerçekten allah Teala'nın imana muvaffak ettiği gönlünü açtığı insanlardan isek canımız namaz kılmaktan sıkılmaz. Saat 2 gece 3'e teheccüd namazı kılmak için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 40 gün geçmiş, dokuz ay geçmiş, on ay geçmiş, Ramazan gelmiş, almamışız, duruyor bir kenarda. Namaz, horozun yem yediği gibi hızlı hızlı kılmakla eda ediyorsa. Oruç Ramazan <gülüyor> dışında, ya yine Ramazan geldi, bir ay, böyle ikimizden yine aç kalacağız, deyip fazla perşembe hiç oruç tutmuyorsa, gönlümüzde böyle bir dallık varsa, ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Korkmamız gerekiyor. Yani Niye? Geçen hafta söylemiştik. Mahrumlardan olmuşuz. allah Teala'nın nasibinden faydalanamamışız ki allah Teala bizim gönlümüzü burada yapmamış? Açmamış. Şayet merhum olan, Allah'ın rahmet ettiği insanlardan olsaydık, biz ne Bunu teve teve yapardık. Düşünürdük her adımlığımızda, allah Teala bunu seviyor mu? Biraz sonra seninle sıkıntı geldi. Evet Allah seviyor. O zaman ben bunu yapıyorum. Ezan mı okunuyor? Kimse dinlemeden camiye. Pazartesi günü mü geldi? Yapabildiğin kadarıyla hele kış günü oruç. Önden haram bir şey mi geçiyor? Bakmamak. Yüzünü çevirmek. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Allah-u Teala'nın muvaffak ettiği e, takvalı kullarının özelliklerinden bazılarıdır. Ondan dolayı herkes kendine şöyle baksın. Kendine çekil düzen versin. Eğer kendinde bu yönde bir daraltı sıkıntı görüyorsa tamamdır. her şeyle. Sakalını uzatamıyor. Pataları kısaltamıyor. Bunlar da çok önemli şeyler arkadaşlar. Ya işte hanım buna söz geçiremiyor. Evde haramlar açık açık işleniyor. Bunları söylemekten belli bir süre sonra sıkılıyor. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Mahrumiyetin birkaç alametidir. Rabbim inşallah bizi rahmetine eyleyenlerden, gönlünü, kalbini İslam'a açanlardan eyleer. Bu ayetlerden sonra arkadaşlar allah Teala'nın sevme sıfatına e, geliyoruz. Diyor ki Allah ayet-i kerimede ahsinû innallâh yuhibbul muhsinin Ne yapın? İyilik yapın, ihsan edin. Ki Allah muhsinleri, iyilik yapanları ne yapar? Evet, evet. Sever. İhsan kim? Nedir arkadaşlar? Akitede ihsan var. Nedir o akitedeki ihsan? Allah'ı Allah Allah görürcesine ne yapmak? Hı -hı. İbadet etmek. Hı -hı. Onu görmesen de Hı -hı. O, seni o seni görürüz. Diye kabul edip bunu aklına çıkarmak. Bu da ihsan. Hı -hı. Onun dışında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 çok okuyorsun. Kulun hiç kıpırdamamış. Tüyün ürpermemiş. Ama bakıyorsun ki orada bir saat televizyonun karşısına geçtiğin zaman coşuyorsun. Galehane geliyorsun. Sen o zaman muhsin değilsin. Namazını ihsan etmedin. Namazını muhsin olarak yapmadın. İbadetledin muhsin yapmadın. Başka nedir arkadaşlar? İnsan, mahlukata iyilikte bulunmak bu manada. Eğer işveren sen işine iyilikte bulunmak. Anne babana ihsan etmen. Çoluğuna çocuğuna hanımına ihsan etmen. Bu şekilde. allah Teala bu insanları ne yapıyor arkadaşlar? seviyor. Evet. Allah Teala'nın sıfatlarından bir tanesi nedir arkadaşlar? Evet. Sevmesi. Bu ne oluyor? Hangi irade oluyor? Şer'i şer iradesi. Evet. Çünkü Allah Teala ne yapar? Şer'an iyilik yapmayı kullardan evet. ister. Evet. Ama kullar ne yapmayı edebilir? İyilik yapmayı da bilir. Çünkü şer'i iradenin gerçekleşme şartı Yok. yoktur. Yok. Allah Teala'nın aksitu ne olur arkadaşlar? Adil olun. Adil. Adil olun allah yuhibbul muqsitîn Zira Allah Teala ne yapar? Adil olmak. Yine aynı şekilde. Akide de adaletli olmak, tevhidde adaletli olmak, ibadetlerde adaletli olmak. Her şeyi ne yapmak yerine koymak. Eşitlik değil arkadaşlar. Adaletli olmak. Şeyh Sali'l-Useyyim bin Rahimallah diyor ki İslam'da ne vardır? Adalet vardır. Eşitlik diye bir şey yoktur. Çünkü eşitlik nedir? Yani eşitlik olmaz. Bu manada. Her şeyi yerli yerine koymak nedir? Adalettir. Hikmettir. Geçen hafta söylediğimiz gibi. Allah Teala nedir? Hakimdir. Hikmet sahibidir ve hüküm verendir. Adalet sahibidir. Sonra diyor ki <gülüyor> muahede yaptığınız, anlaştığınız kafirler sizin anlaşmaya oturan, savaşmamak için kafirler size karşı doğru dürüst tavır takıldıklarında siz ne yapın? <gülüyor> siz onlara karşı doğru dürüst olun. Yamuk yapmayın onlara karşı. Bugün var ben, görüyorsun adamları Avrupa'da. Diyor ki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 Konuşurken, işçileri hakkında konuşurken diyor ki, ya dedim diyor, falanca Yahudidir. Onun yanında çalışıyorsunuz. O size iş veriyor. Tekstilci bunlar. Kumaş veriyor, iş veriyor. Onun malından çalabilirsiniz. Çünkü o Yahudi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Cehaleti. Çünkü diyor ki allah Teala Kur'an-ı Kendi ki onları nerede görseniz ne yapın? Öldürün. Tıkıştırın. Tamam mı? Öldürün. Yani işte biliyor Cehaleti. Ve Selefi'yim diye sağda sağda geziyor. ki maalesef insanlar da Gerçek olan, selefi olan bizim insanları gördüğünde veya duyduğunda aman diyor dikkat et. Bunlar işte ihanet ederler. Yahudi olsun bilmem ne olsun. Malına göz dikerler. Tamam ama Allah falan duyuruyor ki size doğru dürüst davrandıkları sürece siz de onlara ne yapın? Anlaşmanıza itaat edeceğiniz. Anlaşmanıza... Hatta bazı divaretlerde Mekke'den Medine'ye doğru hicret etmeye giden bazı sahabeler var. Yollarını ışıklar yakalıyor bunları. Diyorlar ki size bir şart belirleriz. Bize karşı olan Olası bir savaşta bize karşı savaşmayacaksınız. Kabul ediyorlar. geri var Medine'ye. Nedir savaşı olacak. Aleyhisselatü Vesselam ordusunu hazırlarken oradaki o 3-5 kişi Peygamber'in diyor ki bizim böyle bir anlaşmamız var. Diyor ki o zaman anlaşmanızı ne yapın? Buyurun. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki El muslimune ala şurutihim. El muslimune ala Müslümanlar şartları üzerinedir arkadaşlar. Ben şeyi kabul ettim. Allah isyan olmayan bir şeyi kabul et Karşındaki Ebu Cehil de olsa, karşıdaki kafir de olsa, onu ne yapmak zorundasın arkadaşlar? riayet etmek zorundasın. Ama adam elektrik kaçıracak ya, sistem kafir, devlet kafir, o zaman elektrik kaçırmak sikayetidir diyor. Tamam. Adam, ben tanıyorum, beş tane dairesi var İstanbul'da. hala adam sahte öğrenci paso ile geziyor İstanbul'da. <gülüyor> Gerçekten soruyorum bunu. Niye? Çünkü Allah korkusu yok. Allah'ın ihsan mertebesi olan kulun ihsan mertebesine ulaşması bu. Her şeyi yapar. Diyor ki, yuhibbul Allah yuhibbu'l muttaqin. Allah Teala takva sahiplerini, muttakileri ne yapar? Sever. sever. Bakın Allah sever. Devam edelim. İnna Allah yuhibbu't ve Allah Teala çok tevbe edenleri ne yapar? Sever. sever. Bakın çokça tevvab çok tevbe eden demek. Tevvâb. Yani kim çokça tövbe eder arkadaşlar? Çok, çok güneşler. Evet çok güneşler. Yani, güneşler tövbe eder. Güneşler tövbe eder. Hayatın nedir böyle? Evet. Bulaşılamak değil yani. O zaman nasıl Allah affediyor? O halde biz ne yapalım? İşte Bu değildir. Tövbenin kabul olmakın şartları nedir arkadaşlar? Bir, ya bir, bir kere, ihlaslı olmak. Yani seni o tövbeye şey Allah korkusu olmak. Bir. İki, Neyse.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 Ya adamın bir ruhu olup diye çıkıyor, böyle bir gırlama geldi diyor. Peygamber Aleyhisselam diyor ki, hemen yani o boğaz gır, gırtlaktan, o gırgır gır sesi çıkmadan, boğaz hırplamadan o ruh çıkarken, tövbe kapısı açık. Güneş, Hı -hı. batıdan, Hı -hı. doğudan e, batmadıkça, batıdan doğmadıkça, ne olacak arkadaşlar? Tövbe kapısı Hı -hı. Hı -hı. açık olacak. Tövbe şartları bunlar, ihlaslı olacak mani olacağız. Ele tek çekeceğiz. dönmemek üzere adına edeceğiz. Ve zamanı gelmedi. Tövbenin kapısı kapanmadan tövbe edeceğiz. Tevvap demek çok tövbe eden demek. Allah onları çok seviyor. Ve yuhibbul mutatahirin. Allah temizlenenleri sever. Allah diyor ki yani şirkten, küfürden <gülüyor> tövbe edenler, iddattan tövbe edenler itikadi olarak. Mutatahir ise hissi somut İstiklerden temizlenenler. Ne gibi? Üzerine sıçramıştır. ne Necafet. Necafet. Onlardan temizlenip Namaza hazır ol. Bekleyen, hazır ol gidenler i̇şte Allah-u Teala bunları ne yapıyor arkadaşlar? Diyor. biz ne diyoruz? Abdest aldıktan sonra Allah mece'alni min me et tevvâbin ve ce'alni minel mutatahhirin <gülüyor> Abdest alıyoruz. Diyoruz çok tevba edenlerden et ne ve temizleyenlerden temizlenen. et. Hı -hı. Tamam arkadaşlar. Çok önemli. Diyor ki, Ey Muhammed de ki, Şayet Allah'ı seviyorsanız, Bana uyum diyor, Değilse günden bakın. Alimler bu ayeti, kelimeyi, Sınav ayeti olarak isimlendiriyor. Bu ayetler Sınav ayeti. Kur'an-ı Kerim'deki Sınav ayeti nedir? diye sorulduğunda ne diyeceksiniz? Alimler Suresinin 31. ayeti, bu herkese evlerdi hafta yani. Herkes 31. halika 31. ayet. Sınav Ne sınav var arkadaşlar? Allah-u Teala bizi sınav ediyor. Eğer diyor ey insanlar Allahu Teala'yı sevdiğimizi iddia ediyorsanız, bunu söylüyorsanız ne yapın? Fettebi'uni Bana uyun ki ne olsun? Allah sizi sevsin. Sizin sınavınız sizin sınavınız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 kendini kuruntularla uyut. Kalbini temiz. temizle. Allah seviyorum. Allah'tan razıyım. Elhamdülillah. Böyle sabah akşam şükür Bak ki Allah senden ne olmamış? Mahzun. Razı olmamış. Allah seni sevmemiş. Allah sana tövbe etmemiş. O zaman ne olmaz arkadaşlar? Muvaffak olamaz. Hatta senesten naklediliyor. Diyor ki Zannederdim ki diyor, zannederdim ki önce kul Allah'ını sever ondan sonra Allah ne alır? Kul sever. Zannederdim ki önce Allah razı olur, önce kul razı olur sonra Allah ondan razı olur zannederdim. Zannederdim ki önce kul tövbe eder ondan sonra Allah onun o icabet eder ama diyor ta ki allah Teala'nın diyor radıyallahu anhun ve radu anh ayetini okuyuncaya kadar diyor. Bunun böyle olmadığını anladım diyor, bu ayeti okuyunca. Ayette ne diyor? radıyallahu anhum. Önce kim razı olacaktır? Allah. Allah. Allah onlardan razı oldu. Allah. Onlar da Allah'tan razı onlar. Bakın yine ayette diyor ki bu ayette <gülüyor> Kim diyor sizden <gülüyor> Maide suresi 54'te Kim mürfet olsa dininden dönerse Allah Teala sizi götürüp yerinize öyle bir topluluk getirir ki bu topluluk ne olur? Yuhib buhum ve yuhib bu Bu topluluğu Allah evet. sever. Onlar da Allah sever. Bakın dediğimiz ayetlerde önce Allah seviyor, Allah sevdikten sonra kul Allah'ını alıyor, evet. seviyor. Önce Allah razı oluyor, sonra Allah razı olmasa kul Anladım. razı olur. Aynı şekilde bununla ilgili giden tövbeleyildi ayet bir şekilde Allah onlara ne yapmıştır, tövbe etmiştir ki onlar da Allah tövbe etsin. Yani bir insan eğer Allah seviyorsa hakiki manada hakiki manada tövbe ediyorsa, bilsin ki Allah-u Teala ne yapmış arkadaşlar? Sevmiş, razı olmuş, tövbeliş. Bilsin ki, deminden bahsettiğimiz gibi, gaflet içinde yaşıyor, umursamadan. Kafasını yastığa koyar koymaz, mışıl mışıl uyuyor. Sabah ezanlar bangır bangır vardır zaman kalkıp uyanmıyor. Tamam mı? Yani demek ki Allah-u onu ne yapmamış bu manada? Sen demiş ki, Allah da o kula, yani okul ne yapamıyor? Allah'ı Sevemiyor. Allah ondan razı olmamış ki. Allah ara onlara razı olmamış ki. Okul Allah'tan ne olamıyor, razı olamıyor. Allah ona tevbe etmemiş ki. Okul Allah'a tevbe etmeye muvaffak olamıyor. Hep günah, hep günah içinden çıkamıyor, hep tevbe edemiyor. Bunlar hepsi insanın mahrum olduğunu gösterir arkadaşlar. O yüzden dikkat etmek gerek. Ee, son ayetimize geliyoruz. Diyor ki ve kavluhu ve huvel Allah Teala ne der arkadaşlar? Gafur ne ve gafur? Günahları <gülüyor> örten, bağışlayan. Allah sıfatlarından bir tanesi nedir arkadaşlar? Günahları örtmesi, bağışlaması. Diyor ki el vedud. Ne der arkadaşlar vedud? Vedud seven ve sevilen. Seven ve Sevilen. Sevilen demek, vedud. İki manaya gelir. Vedud. Hem seviliyor, hem de seviyor. Hubbun, yani sevmenin mertebeleri var arkadaşlar. Diyor ki, en üstüne hangisi? Allah'a şükür. Hille. Halil. Hulle. Halil. allah Teala'nın ne yapması? Halil edilmesi kendisine. Yani dosttan daha da öte, belki Türkçe yetmez ona dost manasında yani. Dosttan daha, sevmekten sevgiliden daha yüksek bir makam o. Sevgiliden, tabii sevgililerken azıcık kız gelmesin herhalde. Sevgili yani insanın bir insanın yapması? Sevmesi. Erkek de olabilir bu. Yani o manada sevmesi. Buna ne ediyor? Habib deniyor buna. Bundan bir üst mertebe arkadaşlar. <gülüyor> halil. Allah-u Teala beşerden iki kişiyi yapmış arkadaşlar? Halledin. Halil edilmiş. Beşerden. Allah-u Teala iki kişiyi halil edilmiş. Kim onlar? <gülüyor>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 Onun için benim o mertebe, o makam dolu, ben ne yapamıyorum? Ebu Vekir'i seçemiyorum diyor. Olur Allah Teala'nın yeryüzünde seçtiği iki tane kareydiler. Onun için hatta hani bize Vahabi diyen ve bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı saygısız davrandığımızı iddia eden o insanlar, insanlara verilecek cevaplardan bir tanesi de şudur. Alimlerimiz diyor ki, hani tasavvuslar, sofiler peygamber hakkında Habibullah, i̇şte, diye hitap ederken, Allah'ın Habibi, sevgilisi diye hitap ederken Baban'a diyor ki, Habib kelimesi peygamber hakkında nedir arkadaşlar? Düşük kalır. Düşük kalır. Çünkü peygamberin masku sıfatı nedir arkadaşlar? Hacim. Halildir. Hacim. Çünkü Halilullah, Allah'ın Halili. Sevgilisi, en sevgilisi. Ama gelin görün ki, şeytan öyle bir oynamış ki kalkıp hala bize ne yapmaz? Allah'a isham etmezler. Peygamberi aleyhissalatü sevmemekle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 Allah'a aşık olmuş insanlar. Çünkü bak ki aşk, e, yani mana itibariyle uzun olmayan, çehvet ifade eden ve se senenin sevilene galip geldiği, saldırdığı, üstüne çıktığı şeyler ifade eder diyorlar. Aşk, bu yüzden diyorlar, aşk kelimesinin Allah hakkında kul olması değildir arkadaşlar? Taiz ya, ya, ya. değildir. Yani kul Allah'a ne alamaz? Aşık, olamaz. Ama bugün işte görüyorsunuz Türkiye'de, ilahilerde, radyolarda, şunlarda, bunlarda, zikir halkalarında, bilat zikir halkalarında ne kadar Yani aşkla ilgili kaza gelip, tıplayıp cezire gelmekteler. Ee, son söyleyeceğimiz bunlar. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısaca bugün meşiyet, irade, hub ve vud, vedud olma allah Teala'nın sıfatlarını aldık. Ee, bunlar da bir yere mahvedin sallallahu ala ve selleme ve bârek ve ala ve wa sahbihi ve teslimen mezide. Allah de. yani kabul etmesi Allah Allah tevvaptır yani mesela Allah tevvap demek kulunun tövbesini kabul eden kul tevvap yani çokça da ala'dan başlanmasını eden yok evet. mu? Hazla mı yaptın hı. ya? Hazla mı yaptın ya? Yapsan ne? Ben gelmeyeyim oraya. Hiç kere ne istiyorsun zorunluğum. Olgun tak etsin ya. Bir tane hasta bizi mahvetin gittin ya. Dur da bir sattı da